Hac ve umre için ihram giydikten sonra, ihramdan çıkmanın bir zararı olur mu? Hac ve umre için ihrama girdikten sonra, eğer umre veya hac yapılmazsa, yapılmadan evvel çıkmak olmaz. Çıkıldığı takdirde, ihram ihlali yapılmış olur. Onun da ihlaline göre cezası olur. Yoksa herhangi birine niyet ettikten sonra o ibadeti bitirmeden çıkmamak lazımdır.